Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Geçen haftadan kalan devam eden sunumumuza bu hafta mucize konusuyla devam edeceğiz inşallah. Bugün Müslümanlar Peygamberlerinin birçok mucize gösterdiğine inanırlar genel olarak. Tarih içinde anlatılan bu mucizelerin rivayetlerinin tarihsel boyutunu ele alabiliriz. Tarihe kulan bilgilerin kesinlik konusundaki tartışmalar tarihçilere ait olabilir. Bu yönde gelen bilgiler tarihçiler tarafından incelenebilir. Ancak burada tarih tartışması yerine ve tarih araştırması yerine Allah'ın gönderdiği ayetlerde mucize konularının nasıl geçtiğine bakmanın yararlı olacağına inanıyorum. Sonuçta Müslümanların inançlarını oluştururken Kur'an'ı esas alacaklardır. Çünkü Müslümanların inancını tarih veya tarihten gelen tartışmalı bilgiler oluşturmayacaktır. Eğer Müslümanların inançlarını tarih veya tarihten gelen bilgiler oluşturursa, o zaman ayetlerin indiği döneme, yani başa dönmüş oluruz. Zira Allah, inançlarını tarih veya tarihten gelen bilgilere göre oluşturanların inancına atalar dini demektedir. Atalar dini Allah'ın gönderdiği bilgilerin dışında, insanların kendi yasalarına, örflerine, kahramanlarına, liderlerine, kutsal saydığı değerlere göre üretilen dindir. Allah Kur'an'da bunu değişik açılardan bu şekilde özetleyerek anlatıyor. Bütün bu değerler insanların ideolojilerini, inançlarını, düşüncelerini, yaşam biçimlerini oluşturduğunda bireysel, toplumsal din, yani yaşama düzeni haline gelir. Allah'ın Rasulleri aracılığıyla gönderdiği ayetler, insanları atalarından gelen dinden ayırarak, Allah'ın dinine çağırır. Allah'ın çağrısına uyan insanlar, inançlarını, düşüncelerini, yaşam biçimlerini, Allah'ın dinine, yani bireysel, toplumsal yaşama düzenine göre yaparlar. Tarihler boyunca bu iki farklı yaklaşım, İnsanlık yolunun ayrım olarak karşımıza çıkar. Mucize ile ilgili ayetlere geçmeden önce mucize kelimesinin anlamı üzerinde durmamız gerekiyor. Ülkemizin resmi sözlüğü Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde mucize isim tanımlamasıyla bize aktarılıyor ve din bilimleri bölümünde geçiyor. Arapça kaynaklı bir kelime mucize. Birkaç tane anlam verilmiş bu sözlükte birinci anlamı isim. Din bilimi. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah'ın iznine bağlı olarak gösterdikleri olağanüstü olaylar, haller, tansık denmiş. Tansık'ın anlamı, aklın alamayacağı kadar olağanüstü olay. İkinci tanımda, insanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olaylar. Üçüncü tanımda, insan aklının alamayacağı olay. Dördüncü tanımda ise sıfat olarak el alınmış. Olağanüstü, şaşırtıcı denmiş. Sözlükte bazı yazarların, edebiyatçıların bu mucize kelimesini kullandıklarına dair örnekler var. Mesela Reşat Nuri Güntekin, romancı, şırınga nasılsa umduğundan çok daha iyi bir tesir yaptı ve zavallı Haçmer bunu benim bir mucizem gibi gördü. Yine Tarık Bora onların aşkı ve evlilikleri zaten bir mucize değil miydi diye mucize kelimesini kullanmış. Gördüğünüz gibi mucize kelimesi sadece din kültürü içinde geçmemekte. Edebiyatçılar, şairler de mucize kelimesini kullanmışlar şaşkınlık veren ama aslında doğal olabilecek Sıradan olayları mucize olarak değerlendirmişlerdir. Şimdi size mucize gibi bir hikaye anlatacağım diye başlayan sözlerle anlatılan, hikayede aslında anlatılan bütün olaylar her insanın başına gelebilecek sıradan olaylardır. Sıradan olayların ardı ardına gelmesi, umulmadık şeylerin insanın başına gelmesi insana hep mucize gibi gelir. Her birimiz günlük konuşmalarımız içinde mucize kelimesini kullanarak bir başkasına, çarpıcı gördüğümüz bir olayı anlatma gereği duymuşuzdur. Harika bir doğal manzaranın içine düştüğümüzde, sanki bir mucizenin içindeyim, öyle müthiş ki diye tarif ettiğimiz şey, aslında karşımızda duran, içinde yaşadığımız doğal bir andır. Tabiatın bir parçasıdır, bu yöndeki örnekleri dirildiğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ülkemizin geçmişinde kullanılan Osmanlıca diline, Arapçadan geçen müze kelimesi, Osmanlıca lügatlerde mucize, Arapça kökenli olarak aceze kökünden gelmektedir. Mucizat, tansık tansuk aklın alamayacağı olan üstü olay anlamlarında, dini teyit maksadıyla ve Allah'ın emriyle, peygamberler tarafından yapılan ve halkı hayrete bırakan harikulade işler, hareketler, haller olarak lügatlere geçmiştir. Sözlük anlamında genellikle aklın alamayacağı olağanüstü veya insanı şoke eden, şaşırtıcı olaylar olarak nitelenen mucize, ıslahî anlamda, yani din bilimi anlamında sadece peygamberin Allah'tan aldığı izin ile gösterdiği olağanüstü, şaşırtıcı olaylar olarak anlatılır. Peygamberler dışında herhangi bir insanın olağanüstü, şaşırtıcı olay sergilemesi ise, Keramet olarak nitelendirilmiştir. Lugartki anlamda görüldüğü gibi mucize, acize kökünden gelmektedir. Aciz, acize kökü aciz. Aciz kökünden aciz bırakma üretilerek, mucizevi olayların insanları aciz bıraktığını anlatılmak istenmiştir. Eğer insanların aciz kaldığı olayları sıralarsak, İnsanların hayatında insanı, insanları aciz bırakan o kadar çok olay vardır ki, saymakla bitmez. İnsanı aciz bırakan güçlü düzenler, eğer aciz, acize kökünden bir mucize üretirsek, aciz bırakan bu güçlü düzenlere mucize dememiz gerekir. İdeolojiler, yasalar, toplumsal felaketler, toplumsal faaliyetler, siyasi olaylar, savaşlar, görünce şaşkınla uğradığımız, ne söyleyebileceğimizi bilemeyeceğimiz canlı cansız varlıklar ve aşk. Aşkın her türlüsü aşık olana aciz bırakarak mucizeveliğini insanlık tarihine sürdürmüş, sürdürmeye devam etmektedir. Surelerin geliş sırasına dikkat alarak Mekke dönemindeki mucize konusunu ilgilendiren ayetleri öncelikle ele almamız gerekiyor. Sunumlarımızın Medine dönemine ait bölümü geldiğinde o zaman Medine'de gelen ayetlerdeki Mucize konusunu ele alabiliriz. Mekke'de indirilmiş, dilimize meali, tesciri, mucize olarak verilen bazı ayetler bundan sonraki bölümlerde bulacaksınız. Ayetleri verirken bazı konulara dikkat gösterdim. Ayetlerin başındaki, parantez içindeki numaralar surenin iniş sırasını gösteriyor. Kamer suresi, 37. sure. 1 ve 4 ayetleri arasında kıyamet saati yaklaştı, ay yarıldı, onlar bir mucize görürlerse hemen yüz çevirerek eskiden beri süre gelen bir büyüdür derler. Yalanladılar ve arzu ve heveslerine uydular. Halbuki her iş mutlaka günü gelince gerçekleşecektir. Araf 39. sure 70. ayetinde Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki Ey kavmim Allah'a kulluk edin sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir mucize olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın. Allah'ın ağzında yesin, içsin, ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Araf suresinin 103, 106. ayetinde ise sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve kavmine gönderdik. Ve o mucizeleri inkar ettiler. Ama bak ki, Fesatçıların sonu ne oldu? Musa dedi ki, Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından görevlendirilmiş bir elçiyim. Allah'a karşı gerçekten başkasını söylememek, benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık mucize getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle gönder. Firavun dedi, eğer bir mucize getirmişsen, hakikaten doğru söylüyorsan göster onu bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı, birden o açıkça bir ejderha verdi Yine Aref 132-133 ayetlerinde ve dediler ki, bizi sihirlemek için ne mucize getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de mucizeleri olarak onların üzerine tufan, çekirge, haşere, kurbağalar ve kan gönderdik.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 ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. 43. sure olan Fatır suresinde 25. ayet Allah Eğer seni yalanlıyorlarsa üzülme. Onlardan öncekiler de yalanlanmışlardı. Oysaki peygamberleri onlara açık mucizeler, sayfeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. 45. sure Taha 22'de Bir de elini koltuğun altına sok ki bir başka mucize olmak üzere o kusursuz ve lekesiz beyazlıkta çıksın. Taha 72'de dediler ki, seni bize gelen açık açık mucizelerle ve bizi yaratana tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap, sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Taha 133'de onlar Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi dediler. Önce gelen kitaplardakinin apaçık delili Kur'an onlara gelmedi mi? 47. sure şuara da 4. ayette Biz dilesek onların üzerine gökten bir mucize indiririz de ona boyunları eğilip kalır. Şuara 15'te Allah buyurdu hayır ikiniz mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz her şeyi işitmekteyiz. Şuara 154-155'te sen de ancak bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen haydi bize bir mucize getir. Salih işte bu dişi devedir. Onun bir su içme hakkı vardır. Belli bir gün içme hakkı sizindir dedi. Şuara 204'te onlar bizim azabımızı çar çabuk istiyorlardı. Sürekli mucize istiyorlardı. nem 12-13-48. surede elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine git. Çünkü onlar artık yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır. Mucizelerimiz onların gözler önüne serilince bu apaçık bir büyüdür dediler. 49. sure kasas 35'te Allah buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Ve size öyle bir kudret vereceğiz ki mucizelerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler, siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. Kasas 48'de, fakat onlara tarafımızdan o hak peygamber gelince, Musa'ya verilen mucizeler gibi ona da verilmeli değil miydi dediler. Peki daha önce Musa'ya verilerini de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir,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 51. Sura Yunus 13'te andolsun ki sizden önce peygamberleri kendilerine açık mucizeler getirdiği halde yalanlayıp zulmettiklerinden dolayı nice milletleri helak ettik. Zaten onlar iman edecek değillerdi. İşte biz suçlu kavimleri böyle cezalandırırız. Yunus 20'de ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirirse ya, diyorlardı. De ki ancak Allah'ındır bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Yunus 74-76'da sonra onun arkasından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara mucizeler getirdiler. Fakat onlar daha önce yalanlıklar şeye inanacak değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. Sonra onların ardından da Firavun ve toplumuna Musa ile Harun'u mucizelerimizde gönderdik. Fakat onlar kibirlendiler ve günahkar bir toplum oldular. Katımızdan onlara mucize gelince bu elbette apaçık bir siirdir dediler. Yunus 97'de kendilerine bütün mucizeler gelmiş olsa bile elen verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır. 52. sure Hus suresinde 53. ayetinde dediler ki Ey Hud sen bize açık bir mucize getirme biz de senin sözünle Tanrılarımızı bırakacak değiliz ve biz sana iman edecekti de değiliz. Hud 64'te Ey kavim, işte size mucize olarak Allah'ın devesi, onu bırakın. Allah'ın arzında yesin isin, ona kötülük dokundurmayın. Sonra sizi yakın bir azap yakalar. Hud 96'da, Andolsun ki Musa'yı da mucizelerimizde ve apaçık bir deliyle gönderdik. Bu araştırmayı yaparken Hûd suresinin 96. ayetini incelerken şöyle enteresan bir şey geçti ve üzerinde bir derin çalışma yaparak şöyle bir şey yakaladım. Ayetin orijinalinde Velagat erselna Musa bi ayetina ve sultanin mübin yazıyor. Bu ayeti Elmal Handi yazır. Celalim hakkı için Musa'yı da ayetlerimizle ve bir sultanı mübin olarak gönderdik şeklinde orijinal mealini vermiştir. Ancak onun mealinin de günümüze çevirenler hamdi yazıra karşı ona inan edercesine andolsun Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir belge ile gönderdik şeklinde çevirmişlerdir. Kur'an'ın çevirlerine baktığım zaman genelde, meallerine baktığım zaman çevirlerine, genelde bu ayeti şöyle çeviriyorlar. Andolsun Musa'yı da ayetlerimizle veya Musa'yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik diyorlar. Halbuki bu ayetin içinde ne mucize kelimesi var ne de başka bir şey var. Tersine, Belagat el Musa bir ayetine ve sultan mümin diye geçiyor ve ilk çevirisinde Ahmet Hamdi Yazır bunu diğerlerinden farklı olarak ki aşağı yukarı Türkiye'deki basan hemen hemen her meale baktım diğerlerinden farklı olarak buradaki sultan-ı kelimesini ele alarak onu olduğu gibi veriyor. Muhammed es ve gerçek şu ki biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle manasını vererek orijinaline uyuyor. Diğer meal verenler neredeyse tamamı müze kültüründen etkilenerek o ikinci bölüme, Sultanın ı bölümüne müzeler olarak bakıyor. Devam ediyorum. Bu ayeti özellikle buraya bir ayrıntı koydum. Çünkü çok ilginç geldi. Ayetin anlamından tamamıyla çok farklı bir mecrada bugün Diyanet de dahil, diğer çevirenler de dahil, Ali Bulaş da dahil hemen hemen her birisi orijinaline aykırı bir şekilde bir çeviri yapmışlar. 54. sure hiç 81'de ''Biz onlara mucizelerimizi vermiştik, fakat onlardan yüz çevirmişlerdi.'' 55. Sure Enam 25'te ''Onlardan seni dinleyenler de vardır, fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstünde perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde ''Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir.'' diyerek seninle tartışırlar. Enam 35-37'de eğer onların yüz çevirmesi sana ağır geldiyse yapabilirsen yerin içine inebileceğim bir tünel ya da göğe çıkabileceğim bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak iştenler çağrıya gider. Ölülere gelince Allah onları diriltir sonra ona döndürülürler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi diye dediler. De ki, şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir, fakat onların çoğu bilmezler. Enam 109'da, kendilerine bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair kuvvetli bir şekilde Allah'a ant içtiler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? 56. Sure Saffat'ta, 14-15. ayetlerde bir mucize görseler olay ederler. Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler. 60. sure 22-23'te bunun sebebi peygamberleri kendilerine apaçık mucizeler getirdikleri halde inkar etmeleriydi. Allah da kendilerini tutup yakalayıverdi. Doğrusu o kuvvetlidir. Azabı da tek çetindir. Andolsun ki biz Musa'yı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 Azabın bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz Allah haddi aşan yalancı kimseyi doğru yola eleştirmez. 61. Sure Fusilet'te ise 15. ayetinde Ad kavmine gelince. Yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim mucizelerimizi inkar ediyorlardı. 63. sure Zuhruf suresinde 48. ayetinde onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. 70. sure Nah suresinde 44. ayetinde apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik. 72. sure İbrahim. Suresinin 5. ayetinde andolsun ki Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye mucizelerimizle gönderdik. Şüphesiz ki bunda çok sabırlı, çok şükreden herkes için ibretler vardır. İbrahim 9'da sizden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin haberleri size gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Peygamberleri kendilerine mucizeler getirdi de onlar ellerini peygamberlerinin ağızlarına bastılar ve dediler ki biz size gönderlerini inkar ettik ve bizi kendisine çağırdığımız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz. 81. Sure Naziat 17'den 21'e kadar ki ayetlerinde ise firavna git çünkü o azdı. De ki arınmağa gönlüm var mı? Seni Rabbine ileteyim de ondan korkasın.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 Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi? Dediler. Peki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. 96. soru Rad 7'de Kafirler istiyorlar ki ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya sen ancak bir uyarıcısın ve her toplumun bir rehberi vardır. Yine Rad 27. ayetinde kafir olanlar diyorlar ki, ona Rabbinden bir muize indirilmeli değil miydi? De ki, kuşkusuz Allah dilediğini saptırır, kendisine yönelinde hidayet erdirir. Rat 38'de ise, andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber için muize getirme imkanı yoktur. Her müddetin yazıldığı bir kitap vardır. Şimdi arkadaşlar, ben bu çalışmayı yaparken şöyle bir metot izledim. Birincisi, bir web sitesinde bir program var. Bütün mealleri birleştiriyor ve bir data oluşturmuş. Orada mucize kelimesini yazdığım zaman her mealdeki mucize kelimesinin olduğu ayetleri veriyor. Önce buradan bir indirme yaptım. Sonra elime evimdeki mealleri elime aldım. Meallerin mucize kelime kelime işte ayet tarattığı bölümlerinde Filistlerinde mucize kelimelerin geçtiği bütün ayetleri inceledim ve buraya aldım. Ve böylece bu bilgileri oluşturdum. Bu ayetlerin departmanını oluşturdum. Sonra ayetlerin meallerini, çevirilerini incelerken karşılaştırma olarak incelemeye başladım. Ve bu karşılaştırmaları yaparken de orijinallerine baktım. Yani gerçekten Kur'an'daki Arapça orijinali ne diyor o ayetle ilgili. Ve bu çalışmanın arkasından şöyle sonuçlar çıkardım. Şimdi bu sonuçlar üzerinde size bazı bilgiler sunacağım. Bu sonuçlar şunlar. 1- Araplar Yahudi ve Hristiyanlarla kurdukları ilişkiler nedeniyle onlardan Musa ve İsa peygamberlerin mucizeler getirdiğini duymuşlardı. Çünkü onlar, Araplar ticaret için sürekli sağa sola gidiyorlar ve oralarda Hristiyanlarla karşılaşıyorlar, Yahudilerle karşılaşıyorlar ve Arabistan'da da Yahudiler bolca yaşıyor. Örneğin Arabistan'da Medine'de çok büyük bir nüfus var, Yahudi kabileleri ve Yahudilerin de kendi Hayber gibi ve diğer bazı yöresel şehirler, site şehirleri gibi kendi kentleri var. Onlardan zaman zaman bu tür hikayeleri dinliyorlar. Peygamberlerin mucize göstermesine dair kültür Yahudiler, Hristiyanlar tarafından sürekli anlatılıyor. Gerçeğin de onların inandığı mucizeler nasıldı? Onların anlattıkları, yani sürekli Musa ile İsa ile ilgili ve diğer peygamberlerle ilgili, Hz. Peygamberimiz hariç, Muhammed S.H. hariç, ondan önceki peygamberlerle ilgili anlattıkları bu mucizeler gerçeğinde nasıldı bilmiyoruz. Ama onlar kendi kültürlerine bir kendi anlatış açılarından mucizevi olaylar olarak sürekli anlatıyorlardı. Bu olaylar gerçeğinde nasıl olmuştu, ne şekilde olmuştu, onun gerçeği neydi o konularda bilgimiz yok. Ve esasında bu konularda hiçbir ciddi çalışmada yapılmamış. Toplumları etkilemek için peygamberlere hakkında fantastik, olağanüstü kurgular üretmişlerdi. Yahudiler ve Hristiyanlar. Dolayısıyla Araplar, dolayısıyla Araplar putperestlik gibi bir olayla karşılaşınca mucize kültürünü dillerine dolamaya başladılar. O güne kadar Yahudilerden ve Hristiyanlardan dinliyorlardı, bir şey demiyorlardı, kendilerinin içinden bir peygamber gelmemişti, kendilerini peygamberlere bağlı bir toplum olarak görmüyorlardı. Ve hatta Yahudi ve Hristiyanı görerek diyorlardı ki, bize de bir peygamber gelse bunlar gibi çıkarlarına uygun bir inanır olmazdık. Bunlar çıkarlarına uygun, böyle sürekli dinlerini ne yapıyorlar oyuncak ediniyorlar. Biz sapa sağlam müminler olurduk diyorlardı. O nedenle Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan İsa ve Musa gibi deliller göstermesini istediler. O güne kadar böyle bir tekleri, böyle bir azlığı da olmamıştı. Kendi içlerinden bir peygamber çıkmamıştı. Yahudi ve Hristiyanlardan dinliyorlardı hikayeleri ve peygamberimiz tebliğ etmeye başlayınca madem sen de bir peygambersin, Yahudilerin peygamberi gibi, Hristiyanların peygamberi gibi bize mucizeler getir demeye başladılar. Böyle yaparak Hazreti Peygamberimizi güç durumda bırakacaklarına inanıyorlardı. Neticede Yahudi ve Hristiyanların mucizer hakkında uydurdukları fantastik hikayeler gerçek dışı olsa da Araplar için ellerinde bir büyük hozdu. Çünkü onlar Yahudi ve Hristiyanlardan bu hikayeleri dinledikleri zaman akılları almıyordu ama bilmedikleri için de susuyorlardı. Olağanüstü olarak görüyorlardı. Ama susuyorlardı. İşte peygamberimiz tebliğe başladığı zaman o dinlediği hikayeyle Arapların dinledikleri hikayeler ellerinde bir koz oldu. Madem sen de peygambersin getir bakalım şöyle bir mucize. Görelim bak Yahudilerin bak Hristiyanların peygamberleri ne biçim müzeler getirmiş. Geçmiş kavim peygamberleri ne biçim müzeler getirmiş. Hadi sen de getir madem peygambersin edasıyla peygamberimizin üzerine gelmeye başladılar. Hazreti Rasulü güya sıkıştırıyorlardı akıllarınca. Zira mucize diye anlattıkları olaylar onlar için akıl alıcı değildi. Böyle bir şeyin olacağına da, bu tür şeylerin olacağına da inanmıyorlar. Aslında putperest Arapların da mucize istediklerine yönelik ayetlerin orijinalini incelersek, esas orijinalini incelersek, Araplar bugün bizim bildiğimiz mucizeye benzer deliller istememişlerdi. Onlar Rasul'den madem Rasullük iddian var, bize öyle bir delil getir ki bizim aklımız dursun, şaşkın kalalım. Bugüne kadar bilmediğimiz bir şey olsun. Biz sunduğun delil ile, delilin bir insan tarafından getirilemeyeceğine inanalım demek istiyorlardı. Bu anlamda Resul'ü sıkıştırıyorlardı. Değilse putperest havapların bile kültürlerinde, meallerde, tesirlerde yer alan mucizelerle ilgileri yok. İkinci konu ise tespitlerde mucize konusunu araştırırken meal, tesir veya Mucize hakkında kitap yazanların çalışmalarını incelediğinde karşıma çıkan en büyük mucize, yani çarpıcı olay, mucize olarak dilimize çevrilen, mucize olarak anlatılan ayetlerin orijinalinin hiçbirinde mucize kelimesi geçmiyor. Veya Kur'an'ın tamamında mucize kelimesi geçmiyor. Bu çalışmayı yaparken karşılaştığım en çarpıcı olay, Kur'an'ın tamamında mucize kelimesi yok, geçmiyor, orijinal metninde. Yukarıda verdiğim ayetlerin, bakın bir sürü mucize mucize mucize diye ayetler okudum, yukarıda verdiğim ayetlerin hiçbirinin orijinal Arapça metninde mucize kelimesi yok. İşte verdiğim ayetler burada ve ben bunu yayınladım Facebook'ta ve diğer sitemde bu yazı var, alın o ayetlere tek tek bakın, orijinallerine bakın, orijinallerinde bu ayetlerin hiçbir şekilde muize kelimesi yok. Bu ayetlerin orijinalinde muze olarak çevrilen kelimeler, ya ayet, Arapça aslı, ya beyine, yani delil. Beyinenin Türkçe karşılığı delil demek. Ya ayet, ya delil. Ya ayet, ya beyine. Bu iki kelime meal çeviricileri tarafından, testeciler tarafından ve mucize konusunu işleyen yazarlar tarafından hep bu ayet ve kökü aslı ayet olan ve yine olan bütün ayetler mucize diye çevrilmiş ve aktarılmış. Bu durum gösteriyor ki nasıl Araplar Yahudi ve Hristiyanlardan etkilenerek mucize kültürünü dillerine dolamışlarsa aynı şekilde Müslümanlar da etkilenerek mucize kelimesinin dillerine dolamış gibi görünüyor. Gerçekten meal, tefsir yazarlarının mucize kelimesiyle tercüme ettikleri ayetlerin orijinaline bir bakın. Ayeti kendi orijinaliyle okuduğunuzda başka anlam, çeviriyi mucize olarak yaparsanız bir başka anlam çıktığını görüyorsunuz. Bakın mesela 39. sure Araf 103. Bunu yukarıda okuduğum her ayet için yapabilirsiniz. Ayetin orijinalinden okuyorum şimdi. Sonra onların ardından Musa'yı ayetlerimizle Firavun ve kavmine gönderdik de onlar ayetlerimizi inkar ettiler ama bak ki fesatçıların sonu ne oldu? Şimdi bu ayeti meal verenler şöyle vermiş, bakınız. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve kavmine gönderdik de onlar mucizelerimizi inkar ettiler ama bak ki fesatçıların sonu ne oldu? Şimdi bir başka ayetten örnek vereceğim. Yine 85. sure Ankabut'te, 50. ayette Allah diyor ki ona Rabbinden ayetler indirilmeli değil miydi dediler. De ki ayetler ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Bu ayeti de çeviren mealciler veya tesirciler şöyle çeviriyor. Ona Rabbinden mucize indirilmeli değil miydi derler. De ki mucize ancak Allah katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. Şimdi Müslümanlar, örnek verdiğim bu ayetleri hangi çeviriye göre okuyacaklar? Bugüne kadar hep bu yüze çevirisiyle okudular. Her iki okuyuş farkında, Müslümanların kafalarında meydana gelen düşünce farkı olur mu? Elbette olur. Birinde apaçık bu bahsediyor, diğerinde başka şeyden bahsediyor. Mesela şimdi şu iki cümle insanların kafasında başka şey oluşturur mu? Mesela Sonra onların ardından Musa'yı ayetlerimizle Firavun ve kavmine gönderdik de onlar ayetlerimizi inkar ettiler. Şimdi bu cümleyle, şu cümle arasında düşünce farkı olarak fark var mı? Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve kavmine gönderdik de onlar mucizelerimizi inkar ettiler. Şimdi aklı olan der ki ya Allah Allah dağlar kadar fark var. Birinde her peygambere gönderildiği gibi ayetler gönderilmiş. Onlar da o ayetleri götürmüşler Firavun'a, Firavun da ayetleri inkar etmiş. Bunda ne var? Normal bir şey. Ama bu ayet kelimesini mucize diye çevirirseniz bu sefer ha Musa ayetlerle Firavun'a gitmiyor. Mucizelerle Firavun'a gidiyor, Firavun da mucizeleri inkar ediyor olur. Halbuki ayetin orijinalinde Musa Firavun'a ayetlerle gidiyor ve Firavun ayetleri inkar ediyor. Onun için doğru sorulara doğru cevaplar bulmak gerekir. Doğru soru nedir? Allah'ın kitabında, orijinalinde ayet olan kelimeyi, beyine olan yani delil anlamındaki beyine olan kelimeyi mucize olarak çevrilerek okutursanız, meal verirseniz veya tefsir ederseniz, o ayetin anlamı sapar mı, sapmaz mı? Mucize olarak çevrilen ayetlerin orijinalinde, ayet eşittir beyine, Ayet veya beyine yani delil gibi kelimelerin asıl anlamları dururken çeviricileri, mealcileri veya da tesir edenleri hangi düşünce, hangi sahik yani yönlendirici ayeti eşittir mucize, beyineyi eşittir mucize olarak çevirtmiştir. Eğer gerçekten kelime kelime ayetler dilimize çevrilmiş de aktarılmış olsaydı bugün meallerde de sözü geçen mucizenin hiçbiri, olmayacaktı. Bugün eline meal eden arkadaş veya bir tefsir okuyan arkadaş eğer bu Türkçe'ye çevir yaparken ayet kelimesini mucize diye çevirmeselerde ayet deselerdi ve yine kelimesini mucize diye çevirmeselerde delil deselerdi bugün Türkiye'de bulunan hiçbir mealde ve hiçbir tefsirde mucize kelimesi geçmeyecekti. Ama ne yazık ki 1500 yıllık kültürü kendilerine temel olan Müslümanlar, aynı putperest Araplar gibi, Yahudi ve Hristiyan kültürlerinin yönlendirmesiyle, mucize olgusunun kafalarında yer etmesi nedeniyle, ayetleri ve beyine kelimesini, ayet kelimesini, beyine kelimesini, mucize anlamı vererek çevirdiler. Böylece fantastik bir Kur'an yarattılar karşımızda. Bu durum onların, Allah'ın ayetlerinden etkilenme yerine, Bıraksalar kendi kendine Allah ne söylemişse onu bize nakledsiler yetecektir. Allah'ın ayetlerinden etkilenme yerine Yahudi ve Hristiyan kültüründeki mucize kültüründen etkilendiklerini göstermeyekte. Bugün siz de ister Arapça bilin ister bilmeyin. Hiç fark etmiyor. Siz de eğer birazcık Arapça biliyorsanız meallerdeki, tescillerdeki mucize çevirisiyle bize aktarılan ayetlerin orijinaline bir bakın. Göreceksiniz orada mucize yok. Ya beyine ya beyinatın ya ayeti ya ayeten var. Eğer Arapça'yı okumuyorsanız, Arapça okumasını bilmiyorsanız, o ayetleri teslim edin, gidin bir hocaya, deyin ki hocam bak şu ayeti bir oku. Burada müze kelimesi geçiyor mu geçmiyor mu? Ben duymak istiyorum. Deyin, okuyunca orada bir müze kelimesinin geçmediğini göreceksiniz. Ayet de yine müze kelimeleri Kuran'ın orjinal metninde geçmeli ki biz o zaman diyelim ki ha Kuranda bir müze kelimesi geçiyor. Mucize kelimesi geçmediği halde ayet ve yine gibi kelimelere mucize anlamını vermek, ayetlerin anlamını vermek değil. Aksine belirli bir kültürden etkilenerek, şartlanarak ayetlerin anlamını değiştirmek olarak karşımıza çıkıyor. Böyle yapmanın ne anlama geldiği noktasında artık ben bir şey demeyeceğim. Siz ne derseniz deyin. Ama size tavsiyem gerçekten meallerde ve tefsirlerde, Mucize kelimesinin geçtiği her ayetin kökenine bakınız. Eğer kökeninde bir mucize kelimesi görürseniz, deyin ki Mehmet Çoban bak sen görmemişsin, bak burada mucize kelimesi geçiyor, sen bunu atlamışsın deyin, ben de teşekkür eder ve görüşlerimi, bu noktadaki neticelerimi yeniden değerlendiririm. Üçüncü tespitim, mucize kelimesinin kökü olan, acize kelimesinin geçtiği, yani aciz bırakmak, aciz bırakılmak, aciz içinde olmak, yani olağanüstü bir şey karşılığında müthiş bir olay karşılığında aciz kalmak anlamında acize kökünün geçtiği Kur'an'ın Aratça metnindeki ayetler şunlar. Maide 31, Cin 12, Fatır 44, Enfal 59, Hud 72, Zariyet 29, Şura 171, Şuara 171, Safat 135, Kamer 20, Hakka 7, Haç 51, Nur 5, 24, 37, Afkaf 32, Tövbe 2 ve 3. Enam 130'det, Yunus 53, Hud 33, Naz 46, Ankabut 22, Zümer 51 ve Zuhruf 31. Bu ayetlerde acize kökü yani aciz bırakılma kelimesi geçiyor. Mucize ifadesi, mucize kelimesi Arapçada aciz kökünden üretilmesine rağmen, acize kökünden üretilmesine rağmen bu aciz kelimesinin geçtiği hiçbir ayet mucizeyi dolaylı olarak ilgilendirse de mucize olarak çevrilmemiş. İşin ilginç yanı o. Asıl bu ayetler mucize olarak çevrilmesi gerekirken çevrilmemiş. bilgisi olmayan, hiç alakası olmayan ayetler mucize kelimesi olarak çevrilmiş. Ve bu ayetler ya Allah sizi aciz bırakır ya da siz Allah'ı aciz bırakamazsınız diye çevrilmiştir. Bu verdiğim ayetler. Dördüncü tespitimde Resul'ün Mekke dönemine ilişkin siyer ve hadis kitaplarında anlatılan bütün mucizevi olaylar ya sahabeler tarafından yanlış telakki edilmiş ya uydurulmuş ya da günümüze çeviri yapanlar bu tür haberlerdeki kelimeleri kökünden esasından ayrı olarak tıpkı ayetlerde yaptıkları gibi mucize olarak çevirmişler ve yorulmamışlardır. Böylece kitaplarına mucize olarak tercüme etmişlerdir bu haberleri. Aslında öyle bir olay yoktur. Veya o olayların aslı başkadır. Beşinci tespitim, Kamer suresinin başında kıyamet yaklaştı, ay yarıldı ifadesinin geçmiş fiil olarak kullanılmasını, ayın yarılmasıyla ilgili bir mucize olarak algılanmış, tarif edilmiş, hakkında birçok fantastik hikaye üretmişlerdir. Rahmetli annemin bize çocukken okuduğu siyer kitabında, ayın ikiye bölündüğü, bölünen ayın yarısının gelerek peygamberin sağ kolundan bedenine girdiği, diğerinin de sol kolundan bedenine girdiği, göğsünden bütün olarak çıkıp yerine gittiği anlatılır. Halbuki biz bugün ayın ikiye bölünüp, dünyaya gelmesiyle nasıl bir durumun meydana geleceğini gayet iyi biliyoruz. O gün hadi bilmeyebilir insanlar da, bugün ay böyle ikiye bölünüp dünya üzerine gelecek, neler olacağını biz gayet iyi biliyoruz. Ay yarıldı ifadesi, Tıpkı ayetlerde geçen sura üfrüldü, ölüler diriltildi, mizan kuruldu gibi anlamalıyız. Allah sura üfrüldü derken, ölüler diriltildi derken, mizan kuruldu derken yine geçmiş şiir kullanıyor. Ama gelecekten söz ediyor bize. Yine biraz önce İsmail Hocam da okurken ayetlerde, bazı ayetlerde ne gösterdi bize ne okudu. Ta günden cennet ve cehennemdeki olan olayları anlatırken ayetler, sanki bugün anlatıyormuş gibi anlatıyordu. Veya sanki geçmişte olmuş gibi anlatıyordu. Mesela Araf suresindeki Araf hadisesinde, an, o an oluyormuş gibi anlatıyordu. Araf'takiler, cennettekilerle ve cehennemdekilerle konuşuyordu. Kur'an'ın dilini, Kur'an'ın anlatım üslubunu, bütünüyle alıp da değerlendirmeyen insanlar, kafalarındaki fantastik hikayelerle, işlerine geldiği gibi, ayetler üzerinde oynamışlardır. Halbuki Allah geçmiş fiili, şimdiki hal fiili ve gelecek fiilini öyle birbirine karışık ve çok kullanmıştır ki ayetlerde biz bunu birçok ayette canlı bir şahit olarak görmekteyiz. O nedenle bir ayetin geçmiş fiil olması geleceği ilgilendirmiyor veya gelecekte olacak olmasının önüne bir engel değildir. Yine peygamberin göğsünün çocukken yarıldığına dair haberler Resulün başının üstünde onu güneşten korumak için sürekli dolaşan bulut ve diğer anlatılan bütün mucize olaylar toplumların birbirinden etkilenmesiyle ortaya çıkan bir fantastik hikaye üretme çabasının sonuçlarıdır. Görünen o ki, ne putperestler, ne Yahudiler, ne Hristiyanlar, ne de Müslümanlar, mucizesi olmayan bir peygamber kabul etmiyorlar. İşin can damarı burasıdır. Yahudilerin hikayelerine, Hristiyanların hikayelerine, putperestlerin isteklerine ve Müslümanların kitaplarını doldurduğu, hatta meallerini, tesirlerini doldurduğu hikayelere bakarsak, Yahudilerde, Hristiyanlarda, Putperestlerde, Müslümanlarda mucizesi olmayan bir peygambere inanmak istemiyorlar. Öyle Allah'ın bahsettiği gibi, sen bir beşersin, yersin, içersin, çarşıda, pazarda dolaşırsın, sen Rabbin ancak sana bir şey verirse onu iletirsin, sen kendinden hiçbir şey indiremezsin, hiçbir şey getiremezsin. Dediği gibi bir normal bir insan, sadece Allah'ın dediklerini yapan bir insan, hiçbir kutsal yönü, hiçbir fantastik yönü, hiçbir olağanüstü bir gücü olmayan bir insan olarak bir peygamberi, Kur'an'ın anlattığı bir peygamberi asla kabul etmiyor. Kim kabul etmiyor? Yahudiler kabul etmiyor, Hristiyanlar kabul etmiyor, Putbelestler kabul etmiyor, Müslümanlar da kabul etmiyor. Kur'an okudukları halde, Kur'an çevresi yaptıkları halde, tefsir yaptıkları halde kabul etmiyorlar. Bu kadar ayet okudukları halde, ilim yaptıkları halde kabul etmiyorlar. Mucizevi hikayeler uydurarak amaçlarına ulaşıyorlar. Ancak mucizevi hikayeler oluşturarak bir peygamberi kafalarına, kalbine yerleştirebiliyorlar. Allah aşkına bu, bu iman mıdır yani? Mucizesiz peygambere inanmış olmanın aşağılanma kompleksine girmişler. Bir peygambere inanacaklarsa, onun mucizevi olmalı. Eğer bir peygamberin mucizesi yoksa ona inanamazlar, İnanırlarsa sanki aşağılık kompleksine girmiş gibi olurlar. Böyle duygular var, böyle düşünceler var. Peygamberlerini üstün göstermek için mucizevi olaylar uydurma eğilimi Allah'ın peygamberlerini üstünlük açısından yarıştırarak egolarını tatmin etme gayreti ne yazık ki tarihimizi günümüzü mucizevi olaylarla doldurmuştur. Mesela benim gayınpeder aynı zamanda dayım olur. Anlatıyor. Almanya'ya diyor ilk gittim diyor. Gittim o ilk gidenlerden. Bir fabrikada çalışıyorum da Yanımda diyor koyu bir dindar Hristiyan var diyor. Benim gayınpeder de işte muhafızekar koyu bir dindar bir Müslümandır. İki koyu dindar insan. Birisi Hristiyan birisi Müslüman bir araya gelmişler. Şimdi böyle bir durumda ikisi de inatçı olursa, ikisi de cahil olursa, ikisi de örneğin saçma sapan badirelere, saçma sapan şeylere inanırsa ne olur bakın. bindar Hristiyan diyor ki, bizim peygamberimiz sizin peygamberinizden üstün diyor, benim gayınpedere. peder Kayınpeder de diyor ki, niye? Baksana diyor, bizim peygamber üstün olduğu için Allah onu katına aldı, canına aldı ve oğlu kıldı. Sizin peygamberiniz aşağıda kaldı, yeryüzünde kaldı. Hiç dayım altında duruyor mu? Sen diyor hiç terazi görmedin mi? Gördüm diyor. Terazide diyor iki kefe vardır. Ağır olan aşağı iner, hafif olan yukarı çıkar diyor. Şimdi bakıyorsunuz. E ee, dedim ne oldu? Dersini verdim diyor. Şimdi Allah aşkına, gerçekten bu insanlar cahil olmasaydı böyle bir mahkeme, böyle bir mantık kurabilir miydi? Allah'ın peygamberlerini hafiflik ve ağırlık konusunda bu şekilde yarıştırabilir miydi? Hadi söyle bakalım, bizim peygamberimiz mi daha üstün mucizeler gösterdi, senin peygamberin mi daha üstün mucizeler gösterdi? Yarışını yapabilirler miydi gerçekten iman etmiş olsalardı? Allah'ın Kur'an'daki anlattığı peygambere inanmış olsalardı, Allah'ın ayetlerinde anlatmış olduğu İsa'ya, Musa'ya ve Muhammed'e inanmış olsalardı, onları mucizelerle yarıştırabilirler miydi? Yoksa gerçeğiyle mi kabul ederlerdi? Elinizdeki mealleri, elinizdeki Kur'an tefsirlerini, içinden mucize kelimelerini çıkararak orijinalindeki o mucize diye çevrilen ayetlerin orijinal olan beyine yani delil, ayet olarak yerleştirme yapın. Bütün o mucizeleri kaldırın, ayetin orijinalına bakın, ayet geçiyorsa oradakilere ayet yazın, eğer orada beyine geçiyorsa delil yazın ve tekrar bütün Kur'an'ı bütün meali okuyun bakın karşınıza nasıl bir meal çıkacak, nasıl bir Kur'an çıkacak. Göreceksiniz ki ne Musa'nın, ne İsa'nın, ne başkasının hiçbir mucizesi yok. Sadece gönderilen ayetler mucize. Sadece onların Rasul seçilmeleri mucize ve sadece onlara Allah'ın ayetlerini indirişi mucize. Hepsine sadece Kur'an mucize değil. İncil de mucize, Tevrat da mucize. Toplumların insanları kutsaması sadece dindarlara ait değil, inananlara ait değil. Bakınız. Çağımızın modern ideolojileri de aynı noktadan hareket ederek kendilerine fantastik hikayeler, bilim kurgular, olağanüstü kahramanlar yaratıyorlar. Ve geçmiştekiler de yaratmışlar. Aşağılanmaktan, diğer toplumlarla eşitlenmekten, üstünlük sağlamaktan geçen tüm düşünceleri içinde barındıran nedenlerle toplumların ürettiği olağanüstü hikayeler geçmişte mucize olarak anlatıldı bize. Bugün başka türlü anlatılıyor. Mesela Amerika'nın Rambo'yu, Bireysel üstünlüğün sembolü olarak, geçmiş hikayeler içinde bulunan Herkül, Samsung, Masus gibi bireysel güçlü kahramanlar, çevrilen bütün bilim kurgu filmleri, yaşadığımız ana, geçmişe, geleceğe yönelik fantastik hikayeler, mucize yaratmanın çabasından başka bir şey değildir. İnsanlar ürettiklerinin ne kadar saçma olduklarını bilseler de, üretmenin amacına uygun olarak kültürlerine, eğitimlerine olarak topluma dayatırlar. Çünkü orada bu tür darayatmayla, bu tür şartlandırmayla yetiştirdikleri toplumda üstünlük sağlamaya çalışırlar. Geçmişte Yahudiler, Hristiyanlar bu tür uydurma üretimlerini toplumlarına dayatarak bir kültür oluşturdular. Aynı şekilde onlardan yeri kalmayan Müslümanlar da aynı yolu takip ederek siyerlerini mucizelerle doldurdular. Hatta yetmemiş alimlerinin hayatlarını kerametlerle doldurdular. Bunlar yetmemiş. Bütün yalanlarını meallere, tefsirlere soktular. Bereket versin. Kur'an'ın Arapça orijinali elimizde. İncil gibi, Tevrat gibi tarif edilmiş de değil. orijinal metni elimizde. O orijinal metine baktığımız zaman, meal çevirilerinde, tefsir çevirilerinde yapılan bütün mucize çevirileri aslında ya ayet ya beyin olarak geçiyor. Ben onları ayet ve beyin olarak okuduğumda çok farklı anlamlar görüyorum. Ama mucize olarak çevrilip okuduğumda, okuduğumda çok farklı anlamlar görüyorum. Bütün bu üretimlerin yalan, uydurma olduğunu, mucize kelimesinin Kur'an'da geçmediğini, mucize olarak anlatılan ayetlerin aslının ayet veya delil anlamındaki kelimeler olduğunu görüyoruz. Böyle bir sonuca vardığımızda Allah'ın dinine karşı yalan, Allah'ın dinine karşı yapılan sapkınlığın boyutlarını ölçebiliyoruz. Hemen her devlet kendi üstünlüğünü göstermek, toplumlarını Etki altına almak için eğitimlerine üstün kahramanlar, üstün varlıklar, mucizevi olaylar katarlar. Tarihlerini mucizevi olaylarla, üstün kahramanlarla, üstün varlıklarla süslerler. Alın bakın işte, ülkemizde de Mustafa Kemal Atatürk'ün yerleştirildiği makam budur. Onun hakkında üretilen fantastik hikayeler mucize üretme eğiliminden kaynaklanır. Halbuki laik insanlar üretiyor bunları. Dine karşı olan insanlar üretiyor. Toplumlar mucizelere inanmasalar da varlıklarının bekası için mucize yaratmanın peşine düşerler. Efendim mucize dini bir kavramdır biz inanmıyoruz derler ama dine inanları mucize ürettikleri gibi kendileri de mucizeler üretirler. Ateist felsefeyi esas alıp dini bütün değerleri yok sayan sol veya komünist düşünce sahipleri de aynı yoldan geçerek kendilerine kahramanlar, fantastik olaylar yaratmışlardır. Che Guevara. Lenin, Mars, Stalin, Mao gibi uluslararası kahramanların yaratılması, ülke içinde birçok solcu, komünist kişilerin olağanüstü olaylarla süslenerek kahraman yapılması, Müslüman toplumların içinde bulunan cemaatlerin, tarikatların, liderleri, şeyhleri hakkında ürettikleri olağanüstü bütün olaylar, insanların yapılarında var olan mucize kültüründen kaynaklanmaktadır. Mucize üreten toplumların dini ve ideolojisi olmaz. Diğer toplumlara karşı üstünlük taslamak isteyen, kendilerini aşağılık kompleksinden kurtarmak isteyen her toplum, her ideoloji, her düşünce kendilerine fantastik hikayeler üreterek kahramanlar yaratır. Hemen her din, ideoloji mensubu, mucizevi olay üretme konusunda birbirleriyle yarışırlar. Bugün layık kemalistlerin ürettiği fantastik olayların tartışılması, sorgulanması, olumsuz değerlendirilmesi bile mümkün değildir. Yasalarla korunur. Niye? Çünkü ancak öyle toplumlara dayatılabilir. Aynı şekilde Müslümanların ürettiği mucizevi olaylarında tartışılması, sorgulanması mümkün değildir. Sorguladığın ve tartıştığın anda üretenler tarafından hemen sapık, kafir ve dinsiz ilan edilirsiniz. Niye? Çünkü ancak onlarla ayak üstünde tutabiliyorlar ve toplumları etki altına alabiliyorlar. Altıncı olarak size tavsiye edeceğim bir şey var, iki tane. Size iki tavsiyem var. Birinci tavsiye, Kur'an mealinin tamamını bir word dosyası olarak indirin. Bugün internetlerde var. Değişik. Birkaç yerden indirebilirsin. Veya tümünü bir word dosyası olarak kopyalayınız. Veya elinizde ne kadar meal varsa hemen onların kelime filizleri var. Kelime filizlerinden mucize bölümlerini açınız. Mucize kısmını. Mucize, geçtiği, mucize kelimelerinin geçtiği bütün ayetleri tek tek test edin, bir yere getiriniz. Sonra bütün bunların içindeki mucize kelimelerini orijinallerine bakarak ayet ve delille değiştiriniz. Sonra meali baştan sona okuyunuz. Yeniden göreceksiniz ki bugüne kadar okuduğunuz Kur'an meallerinden daha farklı bir meal ortaya çıkacaktır. Ve siz bunu yaparsanız kendisi mucize olan ama içinde mucize geçmeyen bir kitap okuyacaksınız. Böyle bir durumda daha önceden hatırladığınız bütün mucizevi olaylar başka bir anlam kazanacak. Bunu göreceksiniz. Öyle görünüyor ki ne kadar meal okuyan, okutan, çeviren varsa tarihte var olan müze kültüründen etkilenerek okumaktadır. Öyle görünüyor ki ne kadar tefsir okuyan, okutan, yazan varsa yine tarihte var olan müze kültüründen etkilenerek okumaktadır ve yazmaktadır. Her zaman ifade ettiğim gibi bugün Kur'an, mezheplerin, tarikatlerin, siyerlerin ürettiği ıslahî yani Müslümanların tarihte ürettikleri ilmi dil ile, ıstılah diliyle okunmakta, mali verilmekte ve tescil edilmektedir. Bu görüşümde sonuna kadar ısrarcıyım. Mucize konusunun Kur'an'a bulaştırılmasının anlamlarından biri de budur. Bugün neredeyse hiç kimse mucizeden bahsetmeyen bir Kur'an'ı kabul etmez hale gelmiştir. Kısaca şunları söylemek isterim ki, mucizevi olaylar uydurmak, İnananların içinde bulunduğu aşağılık kompleksinden kaynaklanmaktadır. Diyelim ki inanan toplumlar şu veya bu nedenle aşağılık kompleksine kapıldılar. Peki bu toplumların içinden çıkan ve değerleri anlatıla anlatıla bitiremeyen Müslüman ilim adamları niçin Kur'an'ın aslında mucize olarak geçmeyen kelimelerini mucize olarak anlattılar? Mucize olarak meal verdiler, mucize olarak tesir ettiler. İşte konunun asıl can damarı burası bir inancın alimleri, toplumlar gibi aşağılık kompleksine kapılırsa, Allah'ın kitabı rastlara itilir, din kültürü cehalet batağına saplanır ve ne yazık ki bugün Yahudilerin, Hristiyanların, Müslümanların içine düştüğü durum budur. Allah'ın gönderdiği bütün Rasuller, elini taşın altına koyarak, alın terlerini akıtarak tebliğ mücadelelerini gerçekleştirmişlerdir. Onların yaşantılarında öyle sihirbazlar gibi, Okus bokus, haydi hop oldu bittiler olmadı. Eğer onların elinde böyle güçler olsaydı ne terlerler, ne zahmet çekerler, ne üzülürler, ne öldürülürler, ne yaralanırlar, ne acı çekerler, ne de başaramadıkları zaman Allah'a yönelik ya Rabbi biz elimizden geleni yaptık sen bilirsin derlerdi. Allah'ın bize ayetleri öğrettiği peygamberlerin hepsi insan. insani zaafları taşımaktaydı. Aynı diğer insanlar gibi Allah'ın dinini yaşamaktan sorumluydular Aynı diğer inanırlar gibi öldükten sonra hesaba çekileceklerine inanırlardı. Bu eşitlik, bu adalet Allah tarafından defalarca ayetleriyle bize bildirilmektedir. Allah'ın kendilerine takdir ettiği olağanüstü olaylardan başka herhangi bir olağanüstü olay yaşamadılar. Onların her birisinin yaşayacağı yaşadığı olağanüstü olaylar her insanın yaşayabileceği olaylardı. Mesela köle olarak başlayıp kocaman devlet kuran insanlar sadece peygamberler mi? alın tarihe bakın. Köle olarak başlayıp mesela Roma'yı köleler kurdu. Roma İmparatorluğunu. Tarihine bir bakın. Mesela sıfırdan beş parası yokken dünyanın en zengini olan insanlar sadece peygamberler mi? Mesela tebliğleriyle binlerce, milyonlarca insanlar arkasından yürüten sadece peygamberler mi? Al işte günümüzde Mao, Çin'de Burjuva'ya karşı milyonlarca kişiyi yürüttü. Gandhi, İngiltere'yi Hindistan'dan kovdu. Üç tane şey söyledi ve arkasında durdu. İngilizlere Çalışmayın, İngilizlerden mal almayın, İngilizlere mal satmayın. Bitti. Tarihe pasiftiren enişteye geçti. Ona inanan ve bu üç söze inanan hiçbir insan İngilizlere mal satmadı, İngilizlerden mal almadı ve İngilizlerin yanında çalışmadı. Ve İngilizler ne yapacağını şaşırdı, defolup gittiler. Tarihimizde böyle olan üst olaylar gerçekleştiren yüzlerce insanlar. Kur'an dikkatli okunduğunda görülecektir ki, putperest Arapların kendilerini yok edecek bir delil, bir eylem, bir hareket istediklerinde Allah geçmiş topluluklardan örnekler vererek böyle bir şeyin olması durumunda geri dönüşün mümkün olmayacağına dair ayetler gönderdi. Yani toplumları yok edecek felaketler geldiğinde artık geri dönüş yoktur. O zaman inanmaları da bir şey ifade etmez. Diğer taraftan doğadaki her olay olağanüstü, şaşırtıcı. Hangisine bakarsanız bakın. Biz onları sürekli gördüğümüz için onlarda sıradışı bir şey görmüyoruz. Ama şunu unutmayın, hayatında hiç güneşi görmemiş birine güneşi göstersek, yine hayatında yıldızları ayı görmeyen bir insana yıldızları ayı göstersek. Geçenlerde haberler de vardı, televizyonda söylüyordu. Bundan birkaç sene önce. Adamın birisi ailesini doğudan almış, İstanbul'a yerleştirmiş. Ve İstanbul'da 30 yıla yakın bir kadın yaşamış. Habercilerde bulmuş soruyor. "Tezecim, deniz gördün mü? Ben deniz bilmem kardeşim diyor, bilmem diyor, görmedim diyor. Hayret nasıl yaşattı kocası, ailesi nasıl yaşattı? Ya utanın bir kerecik olsun şöyle bir deniz kenarına götürün ya. Şimdi bu kadın bilmem kaç yaşına gelmiş denizi görsen ne yapar? Şaşırır kalır bu kadar su bolluğuna ya. Bizim köydeki çocuklar gölü görünce aa deniz diyorlardı. Çünkü okullarda denizi okuyorlardı kitaplarda ama... Köyden şöyle kasabaya gidip de bir göl gördük sonra aa denize geldik diyorlar. Bizim Eğzir Gölü vardır. Köylerden gidenler çoğu çocuk orada aa deniz deniz deniz diye bağırırlar şaşkınlık içerisinde. Dünyada ülkemiz insanların görmediği öyle değişik meyveler, hayvanlar, doğal manzaralar var ki gördüğünüz zaman bırakın aklınızın şaşmasını dilleriniz tutur. Tıpkı deve kuşu gibi başını yere gömerek içinde bulunduğu doğadan dışarı çıkamayanlar dünyayı sadece gördükleri, sıradışı saymadıkları olarak kabul ederler. Eğer bugün Resul devrinde yaşayan herhangi bir Müslüman mesela Resul'e en yakın, en sadık olan Hazreti Ebubekir bugünü görse herhalde niye uğradığını şaşırır. Uçaklar, gemiler, bilgisayarlar, internet üzerinden haberleşmeler, sohbetler, uydular herhalde o kendini artık dünyada falan zannetmez. Şok olur. Hani Hazreti Ebubekir bir yana. Gerçekten Hazreti Muhammed Aleyhisselam o anda yaşarken, anında bu zamana gelseydi, o hani zaman makinesi gibi bir şey olsaydı da geri veseydi, o günden bugüne zamana gelseydi acaba durumu Hazreti Vekü'den farklı mı olurdu? Bu nedenle Kur'an insanlara sürekli dolaşmayı, yeryüzündeki ayetlerini görmeyi tavsiye ediyor. Öyle deve kuşu gibi aynı yerde kalın demiyor yani. Rabbinizin nimetlerini, ondaki mucizevi hadiseleri görün. Her öyle olduğu yerde duruyor. Sizi şaşırtacak, sizi aciz bırakacak durumda. Böyle inanıyorum ki bilim, teknoloji böyle giderse bugün bizim kullandığımız birçok elektronik alet çöpe gidecek. Ve biz ölümlerimizden 2-3 yıl sonraya gidebilsek herhalde dünyada olduğumuza inanmamız güç olacak. Şöyle etrafınıza, tarihinize bir bakın. Kur'an'da anlatılan olanüstü olayların hemen hepsi günümüzde sanki sıradan bir olaymış gibi haberlerde geçip duruyor. Şehirleri, kasabaları yok eden hortumlar, sel felaketleri, depremler, yanardağ patlamaları, tsunamiler, savaşlar. Şimdi o kadar sıradan ki açıyorsunuz televizyonun başına geçiyorsunuz Filipinler'de tursinami oldu. Amerika'daki bir hortum iki tane köyü, dört tane yerleşim yerini, kasabayı ve bir vilayetin, bir eyaletin yarısını götürdü kenar mahallelerine. Bekleyin yok yani ne olacak yani ne olacak diğer su gibi başka yerde olur yani bu, biz böyle bakıyoruz şimdi günümüzde gördüğümüz ve sıradan saydığımız olayların tufandan diğerlerinden farkı ne herhalde Kur'an ayetleri günümüzde iniyor olsaydı anlattığı olağanüstü felaketlere hiç kimse gülmezdi hiç kimse de olağanüstü diye bakmazdı hemen herkes bütün bunlar normal şeyler sen bizi şaşırtacak daha başka daha büyük bir şey söyle derler her Müslüman bütün samimiyetini ortaya koyarak gerek meal okurken, gerekse tefsir okurken, ayetlerin orijinaline bakmalı. Lütfen, lütfen bir bakınız, otokontrollü okuyunuz. Nasıl çevirmişler? Ben mesela İsmail Hocanın huyunu seviyorum. Bu oyuna inceliyor, bu oyunu araştırıyor. Bazen çok geveliyor ama bu oyuna inceliyor, bu oyuna araştırıyor. Onu seviyorum. Neden? Çünkü, çünkü işin aslını öğrenmek istiyor. Bunu bir bilim adamı yapmıyor. Bunu bir meal yapan yapmıyor. Bunu bir çeviren yapmıyor. Bir tefsir yapan yapmıyor. Bakıyorsunuz yazdıklarına, çok sığ, üstün körü. Birçok yazılana baktığım zaman ben çok üstün görüyorum. Yani bir tefsir yazalım diye çıkmışlar yola, yazmışlar bir şeyler işte bitti. Oradan almışlar, buradan almışlar, Bir derin bir incirleme yok. Veya bir meal yazmışlar, üç beş tane meali bir araya getirmişler. Ha onlar böyle vermiş, ben de böyle vereyim. Şöyle birazcık kelimesini de oraya bir virgül koyayım, buraya bir V yazayım, buraya bir şey yazayım bitti. Arapça bilmeyenler bile unutmamalıdır ki din kültürü içinde kullandığımız birçok kelimenin aslı Arapça. Yani şu anda Türkçe'de konuşma dilinde kullandığım kelimeden çoğu Arapça. Kur'an'ın orijinal metnine bakarsan çoğunu tanıdık görürsün. Arapça olan kelimeler bugün ülkemizdeki insanın kültüründe var. Örneğin işte basit bir kelime. Ayet meallerinde, tefsirlerde muizu olarak çevrilen bütün kelimelerin orijinali ya ayet ya beyine. Hadi beyineyi bilmiyorduk, baktık sözde delil olduğunu öğrendik. Tamam bu kadar basit. Ayetin orijinalinde ayet ve beyine geçen kelimeleri hangi maksatla diye çevirerek insanların kafasını karıştırıyorsunuz ki? Veya karıştırmışlar ki, böyle yapmanın ilimle, bilimle ne ilgisi var? Bu tür hatalar basit bir hata mı? Yoksa Allah'a, dinine, ayetlerine karşı yapılmış büyük bir ihanet mi? Bu yönde Müslümanlar, bu sorulara karşı dikkat düşünüp adil kararlar vermek durumundadırlar. Konuyu biraz uzattım gibi oldu ama konunun önemine binaen biraz üzerinde durmak istedim. Aslında baştan okuduğum bütün ayetleri ben mevcut meallerdeki mucize çevirileriyle beraber okudum. Aşinalık sağlasın kafalarınıza diye. Aslında bu sunumu verirken o ayetlerin içinden mucize kelimelerini çıkarıp da gerçek orijinal yapısıyla ayet diye çevirerek veya delil diye çevirerek tekrar okumak isterdim ama çok uzun olacağı için sunum vazgeçtim. Onun için size tavsiye ettim. Lütfen elinizdeki meallerdeki bütün müze kelimelerinin, müze çevrili kelimelerin her birinin orijinaline bakın. Orijinalinde beyine geçiyorsa, beynatın geçiyorsa delil veya deliller olarak çevirin. Ayet veya ayetler olarak geçiyorsa Ayet olarak çevirin, tekrar okuyun, göreceksiniz ki karşınıza bir başka meal çıkacak, başka bir Kur'an çıkacak, başka bir peygamberler çıkacak. Musa'nın kavgasını o zaman daha iyi anlayacaksınız. Semud'un, Salih'in, Hurd'un, Şuayb'in kavgasını başka bir şekilde anlayacaksınız. Onların hayat hikayelerine başka anlamlar vereceksiniz ve çok farklı olacağını göreceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sürçün insan ettiysem sizden özür dilerim, söylediklerime aykırı veya söylediklerime değiştirici bir bilgileriniz varsa bu bilgileri herhangi bir yerde son kesinleştirme noktasına varmadan önce de düzeltmeniz için sizden özellikle rica ederim. Hakkınızı helal edin.